الحمد للہ حرب العالمین وسلۃ والسلام على علی سعید المرسلین و نبیقین نبینہ محمدین و علعہ ومن طبی احمب احسان الم الدین رجن 9. asılın 3. dersindeyiz Selefi Salihin akidesi derslerinden dokuzuncu asılın üçüncü dersindeyiz. O da neyle ilgili dedik? Sahaba, hilafet, ehlibeyt Bu üçü inanç meselesi olduğu için Selefi e, selefi Salihin imamları bunu ne yapmışlar? İtikat meselesine sokmuşlardı Neden itikat? Diğer içi derste açolladık bunu. Sahabe nedir dedik? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iman etmiş. O iman üzerine ölenlerdir. Resulullah'a iman etmiş ve Resulullah'ı görmüştür. O görme bir dakika olsa bile iman üzerine görüp ölen sahabedir. Bu sahabelerin de dereceleri var. Derece derecediler. Bu sahabelerin mekaneleri Allah indinde çok yüksektir. Sahabeler Ehl-i Sünnet'in mihenk taşıdır dedik. Sahabeleri seven, onlara sayan, onları savunan, onları hayırden zikreden adları geldiğinde onlara rahmet okuyup he? bunlar nedir? ehl Sünnet'tir. Sahabeyi sevmeyen, buhz eden, onlara kat eden, yengemz lemz dedikleri E detaylı yollarla olan olanları karaltenler nedir? Ehli sünnet dışında kalanlardır. Ehli sünnet için sahabe nedir? Miyenk taşıdır. Seven ehli sünnettir. Buğzeden, yen kalbinde bir kin olan, yende kalbinde bir ufak tereddüt olan ehli sünnet dışında kalması kalmak zorundadır. Neden dedik? Çünkü sahabe-i kiram ehli sünneti inancını, şeriat paketini Bize getiren birinci kuşaktır, birinci halkadır. Olar olmasaydı bu din bize gelmezdir. Bir de bunlar, biz seçmedik buları Kimse seçmedi bunları. Resulullah da seçmedi bunları. Allah seçti bunları. Nasıl Resulullah'a Allah seçti? Bunları da Allah seçti, Resulullah'a ne yaptı? Ashab yaptı. dini tarafından. Onun için bunlar Allah'ın emridir. Bizim için olması olmazdır. Bugün dersimiz neyle ilgilidir? O dersin devamı, geçen derste biz Ashab-ı Kiram, ehli Sünnet niye bu kadar bunları mihenk taşı yapmıştır, olmaz olmaz yapmıştır? Kur'an ve Sünnet'ten delillerini açıklıyorduk. Geçen ders, üç tane ayet okuduk, onları şerh ettik. Ashab-ı Kiram'ın mekanesini, faziletini o, ders, o ayetlerde gösteriyordu. Birçok ayette var dedik. Biz üç tane burada muellif almıştır. Onları açıkladık. Bu ders hadislere açıklayacağız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabı hakkında bize ne buyurmuş ne emretmiştir. Onlara bakacağız. Ondan sonra ashab-ı kiramın özelliğine, detaylarına geçeceğiz inşallah. Evet. Kardeşini okuyacak metni biz açıklayacağız inşallah. Ehl-i sünnet cemaat sahabe-i kiramı daima hayırla ve övgüyle yad eder. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onları sevmiş ve sevilmelerini tavsiye etmiştir. Nitekim şöyle buyurmaktadır. Ashabım hakkında Allah'tan korkun. Benden sonra onları saldırı hedefi yapmayın. Çünkü onları seven beni sevdiği için sevmiştir. Onlara buğz eden de bana buğz ettiği için buğz etmiştir. onları eziyet eden bana eziyet etmiş olur. Bana eziyet eden de Allah'a eziyet etmiş demektir. Allah'ın ise kendisine eziyet eden kimseyi ...azabıyla yakalaması an meselesidir. Doğru. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin makamının şerefi ve derecesinin üstünlüğü sebebiyle Eyl-i Sünnet... Onu, ...onu gören herkese sahabi adını vermiştir. Şöyle ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi görüp iman eden ve bu iman üzere ölen herkes... ...onunla birlikteliği, onun hadisini işitmesi ve onu görmesi ister bir sene, ister bir ay, ister bir gün... İsterse günün bir saati kadar olsun onun ashabındandır. Her birinin sahabiliği Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile olan beraberliği oranındadır. Evet. Sahabeden rızvan biatinde ağacın altında Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme savaştan kaçmamak ve gerekirse bu uğurda ölmek üzere biat etmiş olan ve Allah ile Resulüne verdikleri sözde sebat etmiş olan muhacir ve ensarın hiçbiri cehenneme girmeyecektir. Zira Allah onlardan razı olmuş, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. O gün onların sayıları 1400 kişiden fazlaydı. Allah Teala onlar hakkında şöyle buyurmuştur: "Andolsun ki o hacın altında sana biat ederlerken Allah o müminlerden razı olmuştur. Kalplerinde olanı bilmiş, onlara güven duygusu vermiş ve onları pek yakın bir fetihle ödüllendirmiştir." Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurmuştur: Ağacın altında biat etmiş olan hiç kimse cehenneme girmeyecektir. Evet. Şimdi biz dedik ki Ashab-ı kiram niye bizim için kırmızı çizgidir? Mukaddes bir meseledir. Ashab-ı kiram dinde itikat babına girmiştir onları sevmek. Çünkü bu bizim dinimizin canlılarıdır. Yani allah Teala dedi Resul gönderir. O Resuldan mesaj gönderir. O mesaj da Risaledir. Risale nedir? Allah'ın emri yasaklarıdır. Ona da şeriat değilir, şeriat peketidir. Yani Kur'an ve sünnettir. Bunlar tevri olarak bize gelir. Allah'ın rahmeti gereği peygamberler bunları canlandırırlar. Kendi ibadetlerinde, ahlakında, taamulde, muamelette canlandırırlar. Hüccet hakkıyla ikamet etsin halkın üzerine. Kimsenin Allah endinde kıyamet günde mazireti kalmasın. Bu da Allah'ın mutlak adaleti gereğidir. Onun için bu ilim bu risalet tevri değil. Bugün de kimse çıkıp diyemez benim elimde Kur'an var, sünnet var, bu bana yeter. Hayır yetmez. Nasıl bize Allah Teala Resulullah'ı Resulullah, Resulullah getirsaydı deseydi alın bu Kur'an'ı, bu da sünnettir. Gidin nasıl anlarsanız amel edin demedi. Amel ettiği mücadelesini verdi, yanlışları düzeltti. Hatta Allah'ın istediği gibi bir din, hicret aksın kolların üzerinden eydir bu ilim paketini içinde hem kavl var hem fiil var kim aldı ashabı kiram aldı ashabı kiram aldı bunlar da peygamberlerin varisleridir peygamberler mal miras bırakmazlar ne bırakırlar ilim bırakırlar kim onunla hakkıyla aldı o hakkıyla varistir hakkıyla varis kimdir ashab kiramdır ashabı kiram Resulullah'tan Din paketini, قولا قولا Aldı, kendisinden sonra aktardı. De ondan دم پھنگ چین سن سور تاب لر اختر تابہ ان لر دابل اون ashab درد امامن bizim بنا olmasa olmazdır. بچ Ondan dolayı biz مسا اول مسدر یہ تھی قطر اونک herden anıyoruz. Delil de işte bu dediğimiz meseledir Bunu Allah Teala Kur'an'da dedik zikrediyor. Bir de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir sürü hadiste sahabe-i kiramı zikrediyor. Ne diyor? İşte ashabıma sövmeyin, ashabıma iyi geçinin, ashabımı e, sevin, ashabımı saygı gösterin. Ondan dolayı geçen dersteydik. Hazreti Ömer'in oğlu Übedullah Mikda'da sövdü. Getirin dedi. Pıçak dilini keseyim de. Çinci sefer kimse cesaret etmesin bir sahabaya dil uzarırsın. Bir tane geldi, diğer tamam bunu nereden getirdin? İmam Malik diyor ki, İmam Malik işte birinci imamdır. İmam Malik diyor ki, yani e, Abu Hanife'den sonra İmam Malik geliyor, Ehl-i Medine'nin Darül Hicret'in imamıdır. Ne diyor? Diyor ki, biz ve selefimiz, selefi salihin, çocuklarına nasıl dini, şeriatı, Kur'an-ı, sünneti öğretirdik? Böyle sahabeyi Abubakır, Ömer sevgisini öğretirdik. Neden? Çünkü bu da dindir. Din olduğu için böyle anlamışlar. İşte burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde İmam Tirmizi sahih bir senetten rivayet ediyor. Allah'a Allah'a fi ashabi Allah'a Allah'a fi ashabi nedir Arapcada? Allah Allah yani sizi Allah sevgisi için Allah'ın Hatır, şey için yani ona inanıyorsanız, ondan korkuyorsanız anlatabildim mi? Allah Allah fi ashabi yani Allah şahittir. Sizi, sizi Allah sizin üzerinize Allah'ı rakip bıraktım. Gözetici bıraktım. Anlatabildim mi? Ne hakkında? Ashabım hakkında. Yani aman ha ashabım hakkı, ashab kırmızı çizgidir demesini istiyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'a Allah, Allah fi ashabi sonra ne diyor لَا تَتَّخِدُوهُمُ غَرَضًا بَعْدِ benden sonra onları hedef yapmayın mesele yapmayın hedef tablosuna koymayın kendi aranızda onları hakkında alışveriş yapmayın yani ashab hakkında görüş bildirmeyin anlatabildim mi yani ashab yüzünden dine saldırmak olmasın ashab yüzünden ashabı mı hiç zaman hedef tablosuna koymayın Benden sonra onlara bana olduğu saygıyı gösterir demek istiyor. Çünkü neden? Biz ashab-ı kirame niye saygı gösteriyoruz? Çünkü aynen mirası, nübuvvet mirasını bize taşımışlar. Nübuvvet mirasını taşıdıkları için bize Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem niye Muhammed İbni Abdillah diğer Kureyşlerden farklıdır? Neden? Çünkü risaletten şereflendirilmiştir. Risalet nedir? Allah'ın emridir, kelamıdır, Allah'ın dinidir. Eydi o dini taşıyanın olur o şeref bugün de geliyor. Onun için bugün de kim Allah'ın dinini savunuyorsa o şerefe naildir. bu çok önemli meseledir. Yani biz onların uzantısıyız. Bugün de kim şeriatı hakkıyla savunuyorsa yok kendi aynına göre hakkıyla o paketi savunuyorsa Hayatını o peketin oğrıca feda ediyorsa o şerefe nayildir. O toplumdan da haşrolur. Kıyamet gününde oların yanında olur. Fırdao sualede. Çünkü aynen mirastır. Fark etmez. Onun için Allah Teala dedik e, Vak'a suresinde ne diyor? ثُلَّتُمْ مِنَ الْاوَّلِينَ وَثُلَّتُمْ مِنَ الْاَخَرِينَ Birçok önceden, birçok sonradan. Nedir? Aynen hedefe üzerinde gidenlerdir. Evet. Evet. Sonra ne diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem فمن أحببهم فبحبی أحببهم Onları seven beni sevdiği için onları seviyor. Biz sahabe-i niye seviyoruz? Çünkü Resulullah'a canlarını fida vermişler. Biz sahabeyi niye seviyoruz? Çünkü Resulullah'ın mirasına şeriatine sahip çıktılar. Onu olduğu gibi vircülüne kadar ütresine kadar Fethesine kadar bize getirdiler. Hiç eksik bir şey yoktur içinde. Elimizde Kur'an içelim. Allah Teala ne dedi? Dedi Kur'an'ı ben indirdim. Ben حفظ ederim onu. Allah حفظ onu. Hiç kimse onu değiştiremez. Kıyamet gününe kadar. Ama o حفظة کم nail oldu? Kimin eliyle حفظ etti Allah Teala? Nasıl bu dinini teslim etti Ashab-ı Kiram'a? Allah Teala bu dinini حفظ etti. Neyle? Ashab-ı Kiram'la. Onun için bu demek ki Allah'ın has adamlarıdırlar. Onun için Resulullah diyor kim onları sevse benim sevgimi hiç seviyorlar. Demek ki ehli sünnet niye sahabeyi seviyor? Biz kara gözlerine aşık değiliz. Ne amcamızın oğlu zulne babamızın oğlu. Ben Türk'üm, o Kürt'tür, o Laz'dır, o Çerkez'dir, o Azeridir, o bilmem nedir. O İngiliz'dir, o Japon'dur, Müslümandır hepsi. Niye ashabı seviyorlar? Benim bir tane dedeme küfretse او قدر قزمہ بنا چھ فریت سا جنت گھن لازم حقیقار صاحب سونی احمد محمود سا savunuyoruz اولر بین savunmuyoruz Çünkü اولر bu dinin مش بج دے سو مز لازم اللہ سچ مش بز دے اولر سی مز لازم اونچر رس اللہ Kendi sevgisiyle, ashab sevgisini birbirine bağladı. Yani bir de ne dese ben Resulullah'ı seviyorum ama ashaba saldırsa yalan diyorum. Çünkü neden? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sevgisini kesinlikle birbirine bağladı. Hatta ayetlerde biliyorsunuz Allah onlardan razı oldu, onları da Allah'tan razı oldu. Evet sonra ne buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Ve men abgadahum fe bi buğzi abgadahum. Kim onlardan nefret etse, buğz etse onlara, anlamı gelir beni buğz ediyor. Beni buğz ediyor, dataylı yollardan ona. E bunu da görüyoruz. Bu da ehli bid'atte var. Velevçi cizliyorlar bid'atlerini, özellikle rafiziler, cizliyorlar bid'atlerini ama doğrudur. Ne diyorlar? Hanil Emin. Emin kimdir Cibril, hıyanat etti, Risale-i Ali'ye getirdiğine Muhammed'e gönderdi. Sanki patron bir tanesini bir yere göndermiş. O da gitmiş kendisine göre iş yapmış. Ne'udu Hanel emin. Hatta salam vermeden önce bunu derler namazda. Onun için bunlar hakikatte Resulullah'ı muğz ediyorlar. Bakmayın siz bunlar Resulullah'ı Resulullah'a sevgiyi hakiki gösterseler Resulullah'ın emirine uyarlar Onun için Resulullah bunu haber vermiş bize. Evet. Ondan sonra وَمَنْ آذَاهُمْ فَقَدْ آذَانِي Resulullah diyor. Kim ashabımı aziyet verse anlamı gelir Ben aziyet veriyor. Yani kim ashabı bir söyse, çifretse tühmetle suçlasa, he, hakkında saygı göstermese anlamı gelir. Bu nedir? Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem aziyet veriyor. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem sevmiyor, Saygısı yoktur. وَمَنْ آذَانِي فَقَدْ آذَ اللّٰهِ رسول اللہ صلی اللہ وسلم zincirleme bağlıyor meseleyi diyor sahabaya kim aziyet etse anlamı gelir bana aziyet etti beni aziyet eden فَقَدْ آذَ اللّٰهِ anlamı geliyor Allah-u Teala'ya aziyet ediyor bak zincirleme Resulullah'ı biz niye seviyoruz çünkü Allah'ın elçisidir Resulullah Muhammed ibn Abdillah o tarihte gelmiş Mekke'de gitmiş Allah'ın elçisi olmasaydı şimdi tarih onu hatırlar mıydı Hatırlamazdın. Trilyonlarca insanlar bu dünyadan gelmiş gitmiş. Niye biz hatırlıyoruz bunları içinde Allah'ın elçilerini? Çünkü Allah'ın elçileridir. Ey niye ashabı? Çünkü Resulullah'ın ashabıdılar. Onun için zincirleme böyle bağlanıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve bunu apa çok bağlıyor. Ve men eze Allah kim de Allah'a aziyet etse yu'şaku en ye'huzahu Allah'ın azabından kim emin olabilir? meselesidir. Bu dünyada almasa o bir dünyada çarpar onu götürür, ebedi cehennemin dibine sokar onu. Onun için kim ashab'a buğz etse Resulullah'a buğz etmiş, Resulullah'a buğz eden Allah'a buğz etmiştir. Kim ashab'a savaş atsa Resulullah'a açmıştır, Resulullah'a açan Allah'a açmıştır savaş, Allah'a açan da savaş ne olur? Yeri cehennemin dibi olur. Hiç arası yoktur. Bakın tarih boyunca kim Ashab'a buhz etmiştir. Hiç مفak olmamışlar. Tarihleri simsiyattır. Yen yani ani Allah cezalarını vermiş bu dünyada. Yen yani hekmeti gereği o bir dünyaya koymuş onlar. Onları da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize haber veriyor. Eydir bu ne demektir? Bu şu demektir. Bu Ashab-ı Kiram ne kadar mertebeleri yüksektir. Hadis sahihtir. De. Buna benzer çok hadisler var. Muhallif burada bir hadisi almış sadece. Onun için bu ashab-ı kiram diyor, mekaneleri çok alidir, yüksektir. ehl sünnette olmasa olmazdır. Çünkü bizde din Allah'tan Allah'tan aramızdaki birinci kuşaktır. O rahmet bağının birinci kuşağıdır. O kuşak kesilse biz bağımız kimiyle kopar? Resulullah'tan. Resulullah'tan kopsa Allah-u Teala'yla bağımız kopar. O silsile, o bağ, o zincirleme bereket kalksa olur? İnsanlar ne olur? Sapıtır. bugün de çok insan var alimdir ama bereketi yoktur. İşte bu zincirden ilmin almıyor. Bu zincir çok önemlidir. Evet. Sahaba dedik kimdir? Sahaba burada diyor ki Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem iman etti. ve ki o iman üzerine de öldü. Ashab'tır. Ne kadar Resulullah'a Yakınlığı var, o kadar ehli Sünnet yanında, dinde mertebesi nedir? Yücedir. Ne kadar Resulullah'tan hadis dinlemiş, o kadar yücedir. Ne kadar Resulullah s.a.v. ile e, alışveriş yapmış, yakın düşmüş, o kadar kalbimize yakındır. Kim e, Resulullah ve sellem bir sene yem bir ay, yen bir hafta, yen bir gün, yen bir saat Resulullah'ı görse, o iman üzerine olsa Nedir? Bular ashabı ı Kiram'dır. Resulullah Vefat Ederken Kaç Tane ashabı Vardır? He? Yüz Binlerce Sahaba Vardır. Yüz Binlerce Sahaba Vardır. Yüz Bin'in Üzerindeydir. nedir bunlar Bular Resulullah Hepsini Gördüler. Haccetil Veda'te Haccetil Veda'te Resulullah Olan Yüz Bin'in Üzerinde insan Vardır Resulullah Tan Hac Yaptı bular hepsi sahabe-i ikramdılar. Bir o kadar da vardır. Resulullah'la hac yapmadı ama Resulullah'ı görmüştür. Yenmekçe de, Yen Medine'de iman etmiştir. O iman üzerine de vefat ettiler. Bunlar hepsi ashabı kiramdır. Ashabı kiramdan Allah razı olmuş. Onlar da Allah'tan razı oldular. Onun için Allah onlardan razı oldu. Biz de onları Allah'ın rıza olduğu İnsanlardan biz de razı olmamız lazım, onları sevip hoşnut olmamız lazım. İyidir, Ashab-ı Krem'den ne muhacirlerden ne ansarlardan hiç kimse ateşe girmez. Bu granti var. Bir kısmını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem adla söylemiş. Aşarat, mübaşşere gibi vesaire. Birçok sahaba var. Adıyla filan demiş cennettedir, filan cennettedir. Bir kısmında da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem toptan demiş. Mesela kim ağacın altında beyatir rızvan, rızvan beyası ağacın altında sulhül hüdeybiyyede Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beyat etti onları hiçbirisi muhacir ansarlarda ateşe girmezler. Ayetle, hadisten sabittir. Onlar da kaçtır sayıları? 1400 kusur bir rivayette Bunlar Resulullah'tan neye çıkmışlar? Şeye, meselesidir yani رسول çatışsak, Ölümüne kalımına kadar savaş edeceğiz. Hepsi istisnasız geldiler. Resulullah'ı beyat ettiler. Hatta Hazret Osman radıyallahu anhü Resulullah onu elçi göndermiştir Mekçe'ye, Kureyşlilere. O gelmedi. dedikodu yayıldı. Osman'ı öldürmüşler elçiyi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beyat alırken kendi elini o bir elin üzerine bıraktı. Dedi bu da Osman'ın eli yerine benim elim Osman o kadar güvencelidir Resulullah için. Bir de damadidir. İçi kızını da ona vermiştir. Biri öldü, o birisini de evlendirdi. O birisi de öldü. Vallahi dedi üçüncü kızım da olsaydı onu da verdim sana. Ne dedi? O kadar güveniyor Hazreti Osman'a. Dedi ben de Osman yoktur. Benim elim onun yerinedir. Yani ben ona cefilim. Beyat veriyor. Allahu Ekber. Ashab-ı kiram. Onun için beyat eden muhacir ansarlar İstisnasız ateşin hüzün görmezler. İlk i̇ç vehlede, iç anından cennete girerler inşallah. Biz de oların peşinden inşallah Allah bizi de oların yanına götürür. Çünkü bunlar neye beyt verdiler? Ölümüne, kalımına. Orada sonuna kadar Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem ne yapacaklar? sebat kılacaklar. Son damlaya kadar savaşacaklar. Bu da Fetih surasında Allah zikretti mi? 18. ayette. Diyor ki Allah razı oldu razı oldu مؤمنlerden. Hangi مؤمنlerden? O ki Allah oldu Hangi altında ne yaptılar رزول nedir? O... O, o alanda bir tane ağac var idi. Resulullah gölgesinde oturdu. Sahabeler hepsi geldiler sıraydan beyat ettiler onu. O ağacın da bir tarihi var. Prentezi burada açalım. O ağaca İslam Resulullah'tan sonra her herkes gelirdi o ağacın yanında Aa, Resulullah burada beyat almış. Burada İslam'ı kırılma noktasıydır. Ayet endi bu ağacın hakkında. O ağacın yanına gelip o ağacın altında namaz kılıyorlar. Yani öpüp, sarılıp, adak filan yok. Sadece namaz kılıyorlar, Rasulullah'ın oturdu, biz de oturalım burada dinlenen diyorlar. Hazreti Ömer' ne yaptı? Gidin o ağacı kessin dedi. Bu bizden sonra bir dönem gelir, bizden sonra o ağacı ibadet edirler. Bu Hazreti Ömer'in dediği doğru çıktı mı? Çıktı. Bir günde buradan filan imam geçmiş. Belki belli değil. E işte adını koymuş. Yani bir saklakar para kazansın diye buradan filan imam geçmiş. Yani bir vehmi bir türbe yapıyor. İşte bu filan babanın türbesidir. Millet gelip orada adak tutuyor. Bu İslam aleminde çok var. Türkiye'de hele daha çok var. Neden bu kaynaklanır? Cehaletten. Bakın Hz. Ömer'in ufkuna kadar cenişiymiş. Boşuna mı Resulullah demiş mülhün her şeyde Allah tarafından yönetici, yöneten olsa yönetilen olsa ilhamla Ömer olurdu. حضرت عمر حا موافق حضرت عمر vadisine آف چھس چونچی bizim سند ne سہاس ama oradaki olayı biz شاہ imanımız ایمان İşte illet buradadır. Onun için Allah Teala Kur'an-ı çok meselede e, datayı vermez. Ne verir bize? Bize imani meselede ne lazımdır? Onun için cahiller de şeytanın vasıtasıyla datayı ararlar. İşte Musa'nın asası ne hangi ağaçtanıydı? Meşemiydi, zen miydi, sac mıydı, e, ceviz miydi vesaire. Ne ilaka? Allah bir hikmeti olsaydı söylerdi bize. Niye söylemedi? Çünkü Abes'te işçikaldır. Ellet olan nedir? O ağaç Allah'ın emriyle ne olurdu? Allah'ın istediği şey olurdu. Ellet buradadır. Evet. Ayete dönelim. Diyor ki: "İz yubayiuneka tahta'ş-şecre." razı oldu ki seni ağacın altında biat ettiler. Fa'alima ma Teala kalplerinde ne olduğunu biliyor. Ve bildi. Bildi burada fa'alima. bildi burada bize bildirmek istiyor. Yoksa Allah Teala dünyayı yaratmadan önce bey'at-urruzvanın altında ne olur ne olmaz kitapta yazılıdır levh-i mahfuzda. Ama ne diyor? Fealimallahu ma fi kulubihim. Allah Teala kalplerini bildirdiği için ne yaptı? Ortaya koydurdu onları. Bir de bizim için fayda olalım. Biz ondan sonra Müslümanlara örnek olsun. Nâsır Resulullah sizin için en güzel örnektir. Ashabı da Resulullah'tan sonra en güzel toplumsal örnektir. Şimdi Resulullah tevri olarak, tek kişi olarak örnektir. Toplumsal örnek lazım. Çünkü biz toplumsal yaşıyoruz. Toplumsal örnekte kimdir? İşte Ashab-ı Kiram toplumu. Onun için diyor Allah Teala kalplerindeki imanı biliyordu. Onu çıkarttı, bilindirdi bu ümmete. Sonra ne diyor? Fe anzale fe anzala sakinete alehim ve athabhum fethan Allah Teala o ashabın kalbine bir sakinet endirdi. Çünkü bunlar çıkmışlar silahsız. Sayıları az. Mekke'ye yakın düşmüşler. Mekke'nin Kureyş Mekkeliler, Kureyşler, etrafındaki kabileler isteseler ashabı alır götürürler. Ebu Nester Allah kalplerine oların sükunet indirdi iman indirdi imanları arttı azimetleri kuvatlandı işte bu Allah'ın rahmetidir onun için bakarsın bir asker bir orduyu çöktürür yeri gelse neden Allah'ın sekinesi var onun kalbinde sekine olmasa bir ordu bir askerden korkar çünkü bunu e, musulmanların savaşlarına baksanız bugün de olsa bile bunu ayanen bayanın görer. Buna cihada katılanlar bunu bilir. İmanlı birkaç tane bir orduyu bile durutabilir. Ayette geçtiği gibi Allah Teala diyor. Bir kısmınız bir 10 e, e, e, tananız kaç taneye bedeldir? Yüz taneye. Vesaire bin taneniz iki bin taneye bedeldir. sorabilir bilir اللہ تعالیٰ دیور چھ بل دفر انسان اولندہ اونی آفت hakiki اونی kalbinde حقیقی مومن var اللہ nedir Allah'ın rahmeti Allah رحمتی اللہ سن ثابت خلر sabit kıldı کھلدہ için diyor kafirler geldiler بچ başlarında suvarileri vardır. Müminlerin yanından geçiyorlar. Atlarıyla bile korkutmaya kah kahırlar oları. Onlar sabit böyle durmuşlar. Hiç sanki önlerinde at şeylerini kaldırmamış. Üzerlerine yürümüyor. Böyle durmuşlar. Sanki önlerinde bir toz var. Kafirler bunları böyle gördü. Azimetleri kırıldı. Allah'ın izniyle. Onun için sülhü deybiye oldu. Sonra Allah Teala او بیعتleri hatri için o sebetleri hatri için ne yaptı fa'atabahum fethan qariba onun mükafatını da verdiği olarak en yakında fetih verdiği olarak fetih nedir mecce fetih mecce fetihin olduğu İslam'ın tarihi değişildi la hicret ba'de'l fetih Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi fetih sonra hicret kapısı kapandı حضرت محاج الر آیت مزل اللہ رزول رسول Ama Allah sonucu biliyor. Ben Allah'ın kaderine inanıyorum. Ömer Mürüngül'ü ne diyordu? Güclü ya. İmanı da güclü. Kaynıyor. Ondan sonra Hazreti Ömer diyor baktım Resulullah böyle dedi. Abu Bakır teslim oldu. Ben de diyor teslim oldum. Ondan sonra ne kadar hatalı olduğum ortaya çıktı. Geldi Resulullah'tan özür diledi. İstihbar Hı. diledi. Resulullah dedi ya Ömer dedi. Sen bunu yapmıyordun Aklını yürütmek için. Allah'ın dini üstün gelsin. Ama burada biz Allah'ın elçisi olduğumuz için Allah'ın emrine teslimiz. Çağın üzerinde evet Kureyş kazanmış ama bir sene sonra ne oldu? Kureyş diye bir şey kalmadı. Metçe fethi oldu. Gördün mü? Ne kadar bereketli bir fethidir. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem بیس حادث بہ دیچی لت حل نارادم شجرت بخاری آج چم اتوتا شہ و چیٹ سنس مو حدل جناہ لہر شہر bunlar bize dinimizi دینتر Bunlar ashab-ı çıramdır. Bunları allah Teala sevmiş ve razı olmuş bunlardan. Biz de seveceğiz, razı olacağız bunlardan. Evet. Devam edelim. Ehl-i Sünnet ve Cemaat büyük makamlarına ve faziletlerine rağmen ashabın fazilet yönünden eşit olmadıklarına inanır. Aksine İslam'a giriş, hicret, muhacirlere kucak açma ve yardım etme, cihat, dine ve peygamber sallallahu aleyhi ve selleme yönelik olarak ...yapılan ameller ve benzeri yönlerden bazıları diğerlerinden üstündür. Genel olarak onların en üstünleri İslam'a girme konusunda öne geçen ilk muhaciller ve ensardır. Onlardan sonra sırasıyla Bedir savaşına katılanlar, Uhud savaşına katılanlar, Hendek savaşına katılanlar, ...Ağacın altında Rıdvan biyatına katılanlar, hicretten önce hicretten önce ensardan Allah'a ve Resulüne yardım etmek üzere iki akabe biyatında hazır bulunanlar gelir. Daha sonra ise Mekke'nin fethedilmeden önce infakta bulunup cihad edenler de Mekke'nin fethedilmesinden sonra Müslüman olup cihad eden bütün sahabeler gelir. Allah onların tamamından razı olsun. Ehl-i Sünnet Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabelerin bazı ileri gelenlerini cennetle müjdelediğine inanırlar. Allah Resulü'nün teker teker adlarını sayarak müjdele, cennetle müjdelediği ashâb-ı mübeşşere bunlardandır. Ebubekir as-Sıddık, Ömer el-Fâruk, Ömer el-Fâruk اسمان زلنورین ali el mürتزا talha bin uveydullah zübeyr bin avvam sad bin ebi vakkaz saید bin zeyd abdurrahman bin av ve bu emini ebu uveyde amir bin el cerrah allah hepsinden razı olsun evet şimdi dedik ki بعض حاب اکرام çoktular ama Allah indinde bunlar da mertebe mertebed çünkü neden cennet de mertebe mertebed cennet kaç derecedir Yüz derecedir. Eydi bu derecelere kimler girer? Hepimiz cennete girdik ama amelimize göre cennette de derecemiz olur. Cehennem de dereke derekedir. Merdiven merdiven enersin dibine kadar. En alta kim var? En eşkenceyen, azap eden münafıklar. Neden? Çünkü münafık hem kafirdir hem başka bir suçu var. Musulmanları aldatıyor. Ben sizdenim diyor alttan kifre diyor. Yani iki zereli var. Çafir en azından kılıncını çekmiş. Sana diyor ben düşmanım karşında. O sağ gösterip sol vurur. Cehenneminin dibinde. Onun için çafirler nasıl derece derecedir. Ataş cehennemde de yanarken basamak basamak ayrı ayrı yanıyorlar. Cennette de derece derecedir. Bakın peygamberler de bile nedir Allah indinde derece derecedir. Aynen değiller. Peygamberlerin de Allah'a yakın olmaları derece derecedir. En yakınları kimdir? Beş tane ulül azim. O da kimdir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. He? Nuh, İbrahim, Musa, İsa aleyhüm salatu ve selam. Bunlar ulül azimdir. Peygamberlerin en Allah'a yakın olanlarıdır. Bunların da içinde en yakın olan peygamberlerin cülü, çiçeği, başı رسول derece derece? Derece evet, geniştir Evet Allah'ın rahmeti geniştir. Ama adaleti de nedir? Mutlaktır. Nasıl olur bir tane fetihten önce hayatını koymuş İslam'sın bir tane sonradan olmuştur. Ya olsaydın sen de fetihten önce o dereceyi alsaydın. Anlatabildim. Onun için Allah'ın adaleti gereği her çeşit hakkını alması lazım. Bu da adalettir. Anlatabildim. Adalettir. Onun için ne kadar amel ne kadar iman ne kadar cüc, sabat, o kadar cennette derecen yükselir. derecenin yükselmenin anlamı nedir? Ne deme oluyor? Yani Allahu u Teala'ya yakın olmandır. Sahaba da ehli sünnete göre mertebe mertebedir. Bunlar, ilk önce kimler gelir bunların yanında? Sabikûne'l-evvelûn minel muhâcirîne vel ansâr. اسلامہ مہاجر لردر لرد انجا مہاجر لر سور اہسر لر مہاجر لرد مر صحابہ مسلمان علد ابو بخر عدم لردان ابو بخر قدم لردان حضرت خدیجہ چوزک çocuklardan حضرت علی Radıyallahu اللہ sonra چم oldu. Ondan sonra işte Abdurrahman ibn Avf, Üthman bin Affan ویسیر. Ne kadar erken مسلمان olmuş o kadar nedir? Derecesi muhacirlerde yüksektir. Sonra Ansarlar. Ansarlar kimlerdir? ki bunlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de Resulullah olarçan hicretten önce geldiler ne yaptılar? Resulullah a beyat ettiler. İki beyat var. Akabe beyat orada bulardır. İşte muhacir öncelik, İslam olan muhacir ansallar, bunlar Allah'a en yakınlardır. Sonra, bunlardan sonra, hicretten sonra kimdir en yakın olan Allah-u Teala'ya? Ve mekanesi bizim yanımızda yüksek olan ehl Onun için Hz. Ömer bir ganimet gezseydi, önce derdi Bedir ehli gelsin. Onlara verirdi, sonra başkalarına verirdi. Basamak basamak. E Bedir neden? Çünkü Allah onlardan razı oldu. Hatem İbn Beltah bir sahabedir, Bedir'idir. Bedir savaşına katılmış. Mekke fetihinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dua etti dedi ya Rabbi kafirlerin gözünü al benden. Görmesler onlara baskın yapacağım. Fetih Mekke baskın birden beni görseler ordudan haten olsun. Şeyleri kırılsın, savaş edemezler. Yok hazırlık bulsular. Hatib'in Belta'nın Be Bel akrabaları var orada. Bir de orada ak musulman akrabaları var kalmış. Bunlar aziyet yemesin diye iştihad etti, hata yaptı. Kalktı, gizli bir mektup gönderdi. Niyetinde de ne var? Yani onları korkutayım. Sakın Resulullah kalabalık bir orduyla geldi. Sakın öyle bir şey yapmayın. Teslim olun, Müslüman olun. رسول اللہ تعالیٰ خبر اردا حضرت بڑا var görüyorsunuz 300 nedir kusurdur اللہ bedir Sonra Bedir'den sonra Ühüd savaşına katılanlar sahaba en üstün sahabelerdir. Hele o Ühüd'de Bedir'de şehit olanlar daha üstündüler kalanlardan. Evet. Ondan sonra Ahzab savaşı Medine'ye toplandı bütün yarımada. Olar sahabeler. Kim kaldı Medine'de Resulullah'la? Olar üstündüler. Ondan sonra Bey'at-ı Rızvan dediğimiz o ağacın altında. Sonra beyat İki bey'e katılan ansarlar Mekke'de Resulullah'a iki sene üst üste geldiler bey'at ettiler. Birincide İslam bey'atı verdiler. Çinci'de dediler gel. Medine'ye biz sana bey'at ediyoruz. Seni malımızı, canımızı savunduğumuz gibi seni de veda'vetini savunuruz. Ondan sonra diğer sahabelerdir. Fetehten önceki de Fetehten sonraki gibi ehl-i sünnet yanında olmazlar. فتحتن önceler neydir? Ayrıydır. Ama bu sahabaların seviyesine de kim yetişir dedik o bir sahabalar da yetişebilir. Neyle? He? Onlar gibi gece gündüz islam'sın yorulsun. Geçen ders ben şeyi açıkladım değil mi burada? O ashab-i kiram ııı e, Hz. Ömer'in kapısında duran geldiler ııı e, Hazreti Ömer'den e, ihtiyazları var. Hazreti Ömer, olardan tek tek görüşecekler. Ebu Süfyan meselesini anlattım değil mi? Evet, evet. He. O ne dedi? Suheil-i Emin ne dedi? Dedi işte ya, dedi ya Ebu Süfyan, dedi bunlar bizi neyle geçtiler? İslam'a girişten, savaştan. Bizim önümüzde bulara bunların kafilelerine yetişmek için o bir tarafta, önümüzde bir kapı var. O da nedir? Cihattir. Gidip oraya cihad edip onlara inşallah yetişiriz. Yetişmek olur. Bugün de biz ashab-ı kirama da yetişebiliriz. Hakkıyla Allah yolunda cihad ed edeceğiz. Cihad nedir? Yuhudan kalktın yerinden bugün de sen cihad ediyorsun. Nefis cihadından başlıyor düşmana düşmanla cihad etmek de cihattır. Bu cihatta Neyden olur? Nefisten olur, kendinle cihad ediyorsun, şeytanınla cihad ediyorsun, bir de şeyatinil insen cihad ediyorsun. O da nedir? Dilinle, kaleminle, sonra kanınla. O da cihadın en üst seviyesidir. Cihad en üst seviyesidir. Cihad da çi şikildir. Bir düşman yerimize girmiş, bugündeki gibi. Bu da çi şikil cihad olur, düşman yerimize girmişse. Gücümüz var ise olarak kılistan veririz. Yok ise bir gündeki gibi kalemle, dilden, davetten cihad ederiz oradan. Hatta Allah Teala bir güncelsin bizim imkanımız olsun. Onları yerimizden, kulaklarından tutup atarız. İkinci cihad nedir? Biz güçlüyüz. Allah'ın dinini yayıyoruz. Başka ülkeler bize engel oluyorlar. Ne yaparız? Bırakın İslam'ı yayarım. Hayır, o zaman sizinle savaş ederiz. Bizden Allah'ın insanları ara yerinde he, kulları ara yerinde engel olmayın. Bizim Allah'ın risalesini tebliğ etmeye. İşte bu cihat o kadar önemlidir. Onun için ashab-ı kiram mın fıkhını biliyordur. Evet. Onun için cihat ediyorlar. Fetihten sonra cihat için ashab-ı kiram can atıyordu. Onun için Medine'de sahabe kalmadı. Hatta öyle kalmadı ki Hazreti Ömer bazı sahabeleri zordan tutuyordu. Ben halife değilim. Evet hayır Hayır sen benim yanımda kalacaksın. Ya hepiniz gitti ben kime istişare edeceğim? Diyordu. Halbuki biz biz olsa burada burada burada burada yaşamış burada ibadet ederim burada ölelim. Hayır, onlar böyle bizim gibi şeytana uymamışlar. Bu şeytanın lafıdır. İşte burada kalalım, camiden ibadet hayır asıl ibadet cihatta olduğu için biliyordular. Onun için Abdullah İbni Mübarek şeye ne yazıyor? Ee, Fudayl İbni Ayyad. Kişisi de arkadaş, ilim telebesi de. Kişisi de Sünnet imamıdır Ama Abdullah İbni Mübarek nedir Mücahididir. O da daha fazla ibadet ilme vermiştir kendisi. Nerede savaş ediyorlar? İşte burada, Türkiye'de. O zaman şeyde şey yapmıyorum Senin eğer yanakların, sakalın, gözyaşıyla Allah korkusuyla ıslanıyorsa bizim her yanımızdan kanlarımızdan bedenimiz ıslanıyor. Bu Şiir çok uzundur tabi. Anlatabildim? Yani bak cihad ne kadar önemlidir Allah yolunda. İslam'ın zirvetidir. Onun için sahabeler bunu bildiği için Hz. Ömer zordan tutuldu. Cihada gitmeyin. Ben halifeyim emrediyorum size. E, büyük sahabeler Kim? Çünkü o جادی چم bir daha döner mi bugün de biz dünyada صاحبہ alıyoruz Seni bir güzel lüks dairede otursan, bir de gece konde göndersen ne olur? Ağlarsın, şeyinden ölürsün bence. Ama ashab-ı kirâ aynen tersini görüyorlar. Cihatı gören artık Medine'de ibadeti ben ne yapayım? Cihatı atın üzerinden namaz kılıyorlar. Evet. Ama bir şey de var. Cihadın fıkhını biliyorlardı. Yani ben burada cihad ederken ne kimseyi öldürürdüm, ne ağaç kesiyordum, ne çoluk çocuk öldürürdüm, ne insanların hakkına tecavüz ediyordum, ne boş yere kimseyi öldürdüm, ne ölçüyü kaçırdım, ne ibadet elden bırakıyordum. Allah Teala diyor cihatta bile ayet var. Ne diyor? Namaz kılacaksınız, namazını elden, elden bırakmayacaksınız, hem de camatten kılacaksınız. Resulullah'a açıklıyor. Demek ki bu bir pekettir. Aslında bir mücahid, mücahid olmaz. Hatta cihadın fıkhını bilsin. Yoksa o cihad belki ona vabal olur. Cidarda hata bir iş yapar. O cihad yüzünden cihada getmiş ateşe gider. Onun için nasıl bir askeri eğer cihada hazırlamasın, cihada göndersin anlamı gelir. Onu ölüme gönderiyorsun. Onun için mucahitlere cihad yapan bugün de Mesela Afganistan'da mücahidlere gelip Afganlar bile dahil. Dünyanın her yerinden mucahit geliyordu. Adamlara eğitim veriyordular. Kim ehl değil içeri sokturmuyorlar onu. Tam yetişecektir soktur. Bugün de de öyledir. Bak Türkiye'de kıyamet oynuyor. Diyorlar siz yeni askerleri gönderiyorsunuz. PKK öldürüyorlar. Halbuki oraya kim gidecek? PKK'nın karşısına denetimli insanlar gidecektir. Onun için denetim olmayanca, eğitim olmayınca sen onu askere gönderemezsin. Aynen karşısı paralelli fıkhın olmasa, imanın olmasa Allah yolunda cihad edemezsin. Bu kişisi bir arada yürür. Sahaba önce ilim, irfan öğrendiler. Cihadın da fıkhını öğrendiler. Ondan sonra cihada getirdiler. Sonuç başarı. Bizimkiler niye başarısız oluyor çok sefer? Neden? İmani meselelerimiz zayıftır. Nasıl silahımız zayıf ise... غالب جیل ای مند غالبہ سورا چیمل سہابہ چم در اشتہ صابلی 10 شرح اون اصحاب رسول اللہ صم تھر جنت لہ بہ اون جنت بو نین مہ واجب تھر بونیچار رسول اللہ رسمان سن بہت سنندہ چوکی بخاری بُل دچم لر در ابو بکر صدیق جنتدر تدير عمر الفاروق عثمان ذو النورين علي المرتضى وطلح بن عبيد الله وزبير بن العوام وسعد بن ابي الوقاء ابن ابي وقاص وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وابو عبيده عامر بن جراح امين هذه الامه رضي الله تعالى عنهم اجمعين الله hepsinden razı olsun bu ontana Bunlar bizim için çocuklarımıza ayet gibi ezbelletmemiz lazım adlarını. Bunlar ne deriz? Aşeratil mubaşerine bil cennet. On taneyi Resulullah adıyla müjde vermiştir. Verenler de çoktur. Çok sahabaya da Resulullah ayrı ayrı müjde vermiştir. Mesela bir gün Resulullah demiş işte yetmiş tane benim ümmetimden cennete girer. Bunlar nedir? Hakkıyla Allah'a tevekkül ederler, rükuya almazlar vesaire. Bir Bir bir demiş Demiş demiş olayım. sen tane daha yapmış. بی صحابقمس یار الردن اول دولردن سنشا de olmaz سبق mi bu tarla nedir نل امتحان Onun için Resulullah çok ashabı, -Ali Yasir mesela cennettedir vesaire, çok ashabı Resulullah cennetten ne yapmıştır müjdelemiştir evet ondan ondan sonra iki paragrafı da okuyalım Hilafet. Heh. Bir <gülüyor> tamam o zaman ondan sonra geliyor burada bitirelim biz ondan sonra hilafete başlarız inşallah. Bu da kısacası Ashab-ı Kiram bizim için olması olmazdır. Neden olması olmazdır dedik? Çünkü onlar olmasaydı biz dinimizi ne anlardık? Ne bize dinimiz gelir deriz Dinimiz elimize paket olarak gelse bile tevri olarak yine biz hataya düşerdik. Ama tevri ve pratik olarak paket bize geldi. Onun için sahabenin kavli, fiili حجت نیجت صاحابہ اجماطر صحابہ اللہ مرادن رسول ہیرخالت میرا رسول اللہ رسول بید اللہ Allah, Allah اللہ razı oldu. Onlar da Allah'tan razı oldular. Allah onları sevdi. Onlar da Allah'ı sevdiler. Resulullah sevdi. Onlar da Resulullah'a sahip çıktılar. Canlarını fida ettiler. Onun için sahabe bizim için nedir? İtikat babında olmasa olmazdır. Hakikatinde de baksak hakikaten ashab olmasaydı bize din nasıl gelirdi? İmkanı yoktu Onun için sahabe meselesi bizim için nedir? Kırmızı çizgidir. Kim sahabeyi sevdi ehli sünnettir. Kim sahabe hakkında kalbinde azıcık bir şüphe olsa o ehli sünnetten çıkmıştır. Allah kurusun, Kendisine ilaç il il il il arasın yoksa ne olur? O nifak ehline girer, küfür ehline girer. Evet inşallah önümüzdeki derste de hilafet meselesini anlatırız. Evet, velhamdülillahi rabbil alamin.